1650 numaralı konu, Hazreti Peygamberin şimşek çaktığında, bulut göründüğünde ve rüzgar estiğinde yaptığı dua, Resulullah şimşek sesini veya bulutların gürleyişini duyduğunda şöyle dua ederdi, Ey Allah'ım, gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak etme, ondan önce bize afiyet ver. Rüzgar şiddetle estiğinde, Hazreti Peygamber, Ey Allah'ım, senden bunun hayrını ve onun içindekilerin hayrını ve niçin gönderilmiş ise onun hayrını istiyorum, onun şerrinden, içerisinde bulunanların şerrinden ve gönderdiğin ve gönderdiği nesnenin şerrinden sana sığınıyorum, derdi.